Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İstanbul'un ciğerleri olan Kuzey Ormanları'nın ana gövdesi konumundaki Belgrad Ormanı'nda bazı ağaçlara işaret konuldu. Bir günün haberine göre Ayvad Bendi mevkinde ağaçlar kırmızı ve mavi olarak işaretlendi. İşaretlemenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Dekovil Tramvay Hattı için yapıldığı düşünülüyor. Tramvay projesinin Belgrad Ormanları'na ilgilendiren kısmı henüz meclise sunulmayan hattın durakları, Mithat Paşa, Ayvat Bendi, Yovan Koru, Ağaçlı, Odayeri ve Göktürk olarak açıklanmıştı. Ayvat Bendi mevkinde bulunan ve yan yana saf tutan ağaçların bir kısmı kırmızı, bir kısmı ise mavi olarak işaretlendi. Bazı ağaçlar ise numaralandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç-Karadeniz-Sahra Hattı olarak anılan... Tramvay hattını Haliç-Kemerburgaz-Dekovil hattı olarak yeniden hayata geçirmek istiyor. Hazırlanan projenin ilk kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen bu kısmı Haliç-Kemerburgaz hattını projelendiriyor. Belgrad ormanlarından geçecek ikinci kısım ise henüz meclise sunulmadı. Nostaljik turistik gezilere ve toplu taşımaya hizmet verme iddiasıyla yapılmak istenen hat için 13 Ocak'ta ihale gerçekleştirilecek. Proje Belgrad ormanlarında ciddi tahribat yaratacağı yaşam savunucuları Belgrad ormanının su kaynakları, doğal dokusu, bitki örtüsü ve canlarıyla bir bütün olduğunu belirtiyor ve ormanın raylarla bölünmesinin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini belirtiyor. İzmir Çandarlı'da evinin 220 metre yakınında rest direği kanadının kopması nedeniyle önemli bir tehlike atlatan İbrahim Halil Mancı'ya şirket bu kez arazisine izinsiz girdiği gerekçesiyle ihbarname gönderdi. Konuyla ilgili haberi yapan gazetedeye gönderilen ihbarnamede şirket ticari itibarın zedelendiği ve kredi alınan bankalarla sorunlar yaşayabileceğini ileri sürdü. Çandarlıya 2 kilometre uzakta yer alan Ege Mavi Kent sitesi yakınlarında Bıçakçılar Elektrik AŞ'e ait olan rest birisinin kanadı geçtiğimiz günlerde kopmuştu. Restlere 220 metre uzakta evi bulunan İbrahim Halil Mancı da önce defalarca görüntüsü nedeniyle şikayetçi olduğu rest direğinin, Gece dört sularında Kanada'nın büyük bir gürültüyle kopması sonucu arası durumu jandarmaya bildirerek tutanak tutulmasını sağlamıştı. Banca büyük bir korku yaşamalarına neden olan res kanadının parçaları ayrılarak çok geniş bir alana yayıldığını, irili ufaklı parçaların evinin bahçesine kadar dağıldığını dile getirmişti. Şirket res kazasının haber olmasının ardından konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı, res direklerinin en yakın yerleşim yerine, 200 metre uzakta olduğunu kabul eden şirket enerji sahalarının daha geniş olmasına rağmen bilinçli bir şekilde yerleşim yerlerine en uzak konuma res diktiklerini ileri sürdü. Res kanadındaki kopmayı doğrulayan şirket parçaların sadece 15 metrelik bir alana yayıldığını ileri sürdü. Oysa kazanın olduğu alanda yapılan çekimlerde irili ufaklı kanat parçalarının 100-150 metre karelik bir alana yayıldığının görüntüleri var. Şirket haberde mancının anlattıklarının ticari itibarlarını zedir ve bu durumu Kredi aldıkları çeşitli bankalarla sorunlar yaşamalarına neden olabileceğini ileri sürdü. Maddi manevi tazminat davası açabilecekleri ihbarında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Güneş Enerjisi Birliği (SEIA) ile araştırma kuruluşu GTM Research ortak çalışmasına göre bu dönemde gerçekleşen kapasite artışı bir önceki çeyreğe göre %99 bir yıl öncenin aynı dönemine göre ise %191 oranında daha yüksek oldu. Çalışmada bu artışın Temmuz-Eylül döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama olarak her dakikada 260 watt gücünde bir panelin her 32 dakikadaysa 1 megawattlık ek gücün devreye alındığını gösterdiğini vurguladı. Çalışmadaki verilere göre bu dönemde gerçekleşen toplam artışın %77'ye denk olan 3.2 gigawattlık bölümü büyük ölçekli santral kurulumları alanında oldu. Konut sektöründeki büyüme ise bir önceki çeyreğe göre %10 oranında gerilerken 2015'in aynı dönemine göre ise yalnızca %2 oranında büyüme gösterdi. Konut dışındaki çatı kurulumları alanında ise bir önceki çeyreğe göre %15, 2015'in aynı dönemine göre ise %37 oranında büyüme sağlandı. Bununla birlikte çalışmada bu dönemde devreye giren güneş enerjisi gücünün %20'sinin de kooperatif modeli ile gerçekleştirildiğinin altı çizildi. GTM Research öngörülerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin güneş elektriği gücü 2016'nın son çeyreğinde geçtiğimiz dönemi de aşarak 4.800 megawattın üzerinde yılın tamamında ise 14.1 gigawattlık artış gösterecek. Kuruluşun tespitlerine göre Amerika Birleşik Devletleri güneş elektriği gücünde Eylül ayı sonu itibariyle 35.8 gigawatt'a ulaşmış durumda. Türkiye 3. çeyrekte 20 megawatt üzerinde büyümüştü. Aynı dönemde Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü ise 202 megawatt artarak toplamda 708.41 megawatta yükselmişti. Güneş enerjisi bu dönemde Türkiye'de devreye giren 1552.7 megawattlık kurulu gücün %13'ünü oluşturmuştu. Güneş enerjisi hızla hızlanıyor ancak fosil yakıtlardan kaçış ve sera gazlarının salımındaki azaltım büyük felaketi önleyebilecek hızda gerçekleşebilecek mi göreceğiz. Çünkü Türkiye'de şu anda hala sadece 700 MW bunu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 35.8 GW'ta karşılaştırırsak durum esasında netlik kazanıyor. Çok daha fazla güneşe yatırım yapılması gerekiyor Türkiye'de. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği